Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Yusufan Uygar Özesmi. Günaydın. Güne kadın konuk evlerinin iyileştirilmesi ve Fenerbahçe taraftarlarına bilet satışı yapılması için başlatılan kampanyalarla başlayalım. Ardından kampanya başlatmak isteyenler için iyi bir kampanya nasıl olmalı ona bir bakalım beraber. İlk kampanyanın muhatabı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kampanyayı başlatansa Dilan Onuk. Talebi kadın konuk evlerinin iyileştirilmesi. Dilan diyor ki son 10 yılda kadına yönelik şiddetin %10. 1400 arttığı Türkiye'de şiddete maruz kalan binlerce kadın sığınma evlerine başvuruyor. Sığınma evi sayısının çok az olması nedeniyle söz konusu başvuruların çoğu karşılanmıyor. Sığınma evlerinin kendi içinde sıkıntıları olması, fiziksel koşulların ve hizmet koşullarının kadının toplumsal ve yaşamsal işlevlerini iyileştirmesine yönelik olmaması mağdur olan kadınları ikinci kez mağdur etmektedir. Sığınma evlerinin aileyi bölen, parçalayan, boşanmaları arttıran bir uygulama olarak görülmesi nedeniyle yeni sığınma evlerinin açılmaması sorunların temelini oluşturmaktadır. Sorumluluğunu yerine getirmeyen söz konusu Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nün bu konuda yeterli bir yaptırıma gitmediği anlaşılmaktadır. Bu şartlarda maruz kalan kadınların genellikle şiddet gördüğü ortamlarda başka bir alternatifleri olmadığı için geri dönmek zorunda kaldıkları görünmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadının statüsü genel müdürlüğüne çağrımızdır diyen Dilan taleplerini şöyle sıralamış. Kadın konuk evi yönetmeliğinde belirtilen 6 ay süresinin yeterli olmadığı kadının ekonomik özgürlüğünü kazanana kadar ve kadının yaşamsal ve işlevselliğine yerine getirebilecek seviyeye gelene kadar Kadın konuk evlerinde kalabilmesi, konuk evlerinin fiziksel koşullarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi yani devlete ait sığınma, sığınma evlerinde aynı odada birden fazla kadının bulunmaması, çocuklar ve kadınların bir arada kalmaması gibi denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkin bir biçimde uygulanması. Okur yazar olmayan kadınların bu durumlarının göz önünde bulundurulması ve kadınlara yönelik iş imkanlarının sağlanması. Kurum içi hizmet kalitesinin kadının yararına olması adına multidisipliner çalışma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması bu tabii çalışanlar için. Bu taleplerimiz çerçevesinde gereğinin yapılmasını bekliyoruz diyor Dilan. Diğer kampanya ise Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik başlatılmış Talebi okul açık tribününe bilet satışının yapılması. Kampanyayı başlatan okul açık tribünü diyor ki bizler Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarı olarak takımımızı Kadıköy'de oynanan maçlarda Şükrü Saracoğlu Stadı'nın size göre Türk Telekom olan bizde göre okul açık tribününe desteklemek istiyoruz. 2013-14 sezonundaki ilk maçlarında satışa çıkarılan biletlerin daha sonra hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Okul açık tribünle satışı yapılmamıştır. Sosyal medyadan çoğu kez taraftarlarımızın kulübümüze yaptığı çağrı ve taleplere de cevap verilmemiştir. Birçok Fenerbahçe sevdalısının takımına o tribünden destek verme hakkı elinden alınmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sayın Yalçın Haker. Twitter üzerinden bir taraftarımızın sorusuna oradaki bilet resmi derneklere üyelerine satıyoruz cevabını vermiştir. Bizler de o tribüne en az resmi dernek üyeleri kadar girebilme hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Bilet satışı yapılmamasının son bulması, kulübümüzün taraftarına olumlu yönde yaklaşım göstermesini ve talebimizin kabul edilerek okul açık tribününe girme hakkımızın daha fazla engellenmemesini istiyoruz. Şampiyonluk yolunda büyük taraftar gruplarının olduğu bir tribüne takıma destek vermek amacıyla gelmek isteyen taraftarlarımızın o tribüne girmek artık Hakkı olmalı, resmi dernek üyelerine tanınan bilet hakkını kapasite bakımından daha uygun olan Migros tribünde uygulayacağınızı düşünüyoruz. Tribünü kalbinin daha hızlı atması için okul açık tribününe yani Türk Telekom tribününe bilet satışı yapmanızı rica ediyoruz diyor okul açık tribünü. Tribünlere şirket ismi verilmesi de herhalde artık her şeyin metalaşmasının bir işareti olmalı. Tabii benim gibi futbolu uzak birisinin pek de anlayabileceği bir konu olduğunu zannetmiyorum yine de. Evet siz de bildiğiniz konularda hassas olduğunuz konularda birer başarılı kampanya kurgulamak isterseniz işte size son derece kolay dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalar. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri kimden neyi nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı. Bir imza kampanyasını başarıyı hazırlayan ilk adam talebin net elde edilebilir. Yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden tabi dünya barışı açlık bitsin gibi taleplerde bulunabiliriz ama bunların yerine gelmesi çok çok zor. Daha iyisi savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak. İkinci adımsa muhatabı belirlemek yani bu değişimi gerçekleştirmek kimin elinde ve yetki ve sorumluluğunda bunu belirlemek kampanyayı ona yönlendirmek ki bir karar verilsin ve başarılı olabilsin. Sırada ise neden sorusu var yani bu değişimi bu kararı niye talep ediyorsun bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla hiçbir ilgisi olmayan bir insan bile bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Hani 12 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi anlatın her şeyi derler ya öyle kolay bir şey değil. Zamanım vardı kısa yazdım zamanım vardı anlaşılır yazdım derler çünkü. Bu üç soruyu yani kimden neyi neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanızda hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataba gönderecek direkçe metnini yazmak kalır aşağıdaki. Yukarıdaki sizin imzalamanızı istediklerinize yönelikken aşağıdaki metin. Bu kararı alacak kişiye yönelik bu metin kampanya metnini anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılması gerekiyor o yüzden bunların hepsi tamamsa başlatabilirsiniz kampanya ama tabi daha pek çok eklemeyle de güzelleştirmek lazım yani bir görsel ekleyip bir fotoğraf konabilir. Kampanya Twitter paylaşımları için başlığa bir hashtag etiketi ekleyebilirsiniz. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirimler gider. Çözüm daha da hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri de haberler bölümüne eklemeyi unutmayın. Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunuzu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanız tweetlendiğinde de bunu destek ekle bölümünden ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla onların da sizin kampanyanızı desteklediğinizi herkes görmüş oluyor. Kampanyanızda toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanmanız son derece önemli. Çünkü hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanya yaymalarını yardım. İsteyebilirsiniz onlardan. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın da ötesinde bir faaliyet de sağlayıp kampanyanın bir parçası olarak hissederler kendilerini. İşte bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazlasını changeorg rehberler adresinde bulabilirsiniz. Burada her türlü ipucu ve kampanya nasıl yürütülür bulmak mümkün. Bakalım önümüzdeki günlerde birbirinden değişik ama toplumsal fayda için ne gibi kampanyalar göreceğiz Change nokta değişim rüzgarları esmeye devam ediyor. Siz de kendi kampanyanızı başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.